Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ee, bal gibi de başka bir dünya mümkün serimizin 8.sindeyiz. Pınar Öncel ile birlikteyiz. Hoş geldim Pınar. Hoş bulduk. Ee, Pınar Öncel, e, hatırlatma yapayım, sürdürülebilir e, yaşam kolektifinden ve her sene de sürdürülebilir yaşam için film Festivali'ni düzenliyorlar. Bu filmlerde de çok böyle ana akımda veya işte her gün karşımıza çıkan medyada görmediğimiz çözüm önerileri var sosyal girişimciliğe dair. Özellikle de bugünlerde hani ben pek çok kişiden duyuyorum haber dinlemek istemiyor kapatıyor. Artık bunlar hani fazla geliyor diyor. Dolayısıyla bunlar aslında izlenebilir, çözüm sağlayan, çözüm alternatiflerinin olduğunu hatırlatan filmler. Ve biz de bunlar üzerinden konuşuyoruz. Bugün seçtiğimiz de The Garden at the End of the World. Yani dünyanın ucundaki bahçe filmi. Evet, evet. 2012 yılında Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde göstermiştik bu filmi. Sürdürülebilir Yaşam TV'ye de birkaç ay önce eklemiştik sanırım. Bu bir permakültür filmi olarak geçiyor. Sosyal permakültür. Permakültürün sosyal boyutunun ne olduğunu aslında bu filmi izlediğinizde anlayabiliyorsunuz. Permakültürün ne olduğuna çok girmek istemiyorum. Zaten filmin konusu aslında çok daha başka bir yere götürüyor bizi Afganistan'da. Savaşın ardından yıkılmış yerle bir olmuş bir ülke görüyoruz ve mülteci olarak Avustralya'ya gitmiş bir kadın ve abisinin ülkelerinde Avustralya'dan destek toplayıp hem maddi destek yani para toplayıp hem de bir takım insanlardan ...destek alıp ki bunlardan bir tanesi... ...Rosemary Marrow... ...permakültür tasarımcısı, ünlü bir permakültürcü... ...kendisi Avustralyalı... ...onunla birlikte Afganistan'a gidiyorlar... ...ve orada yeniden inşa toplumda... ...çocuklarla ve kadınlarla... ...neler yapılabileceğine dair... ...bir yolculuğa çıkıyorlar... ...bu yolculuğun filmi... Evet. Rosemary'nin şöyle enteresan bir şeyi var... ...bir hafızası var tabii... ...kendisi rahat bilimcisi olduğu için... ...1975'lerde de... ...Afganistan'a gitmiş... Evet. Ve o zaman ayak izi en küçük, ekolojik ayak izi en küçük olan ülkelerden biri Tümüyle kendisine yeten, yeten. örnek alınması gereken evet. bir kültür, bir yerleşim yeri inanılmaz cennet gibi bahsediyor oralarda evet. Şimdi bile hani bazı yerlerde yeşil kalmış veya işte üzüm kayısı vesaire. Kendi hani yerinden Evet, evet. Çok acayip bir yer. Dolayısıyla sürekli o 75'lere de gönderme yapıyor veya örnek alınması gereken bir yer olarak bahsediyor. Evet. O yıllarda Afganistan kendi kendine yetmenin ötesinde dünyanın kuru meyve ihtiyacının %60'ını karşılıyormuş. Ve son derece zorlu iklim koşullarına rağmen yağmur suyu yok vesaire, yani susuz bir iklimde suya çok az bağlı oldukları bir tarım yapıyorlar ve bunu çok başarıyla yürütüyorlarmış. Ve bu bir permakültürcü nasıl ilgi alanına giren bir konu gerçekten yani. Kar suyu yetiyor ve oradaki ürünlerde bununla yetinmeyi öğrenmişler. Yani i̇klimi de zaten bununla başa çıkmayı biliyor. Evet, son derece gerçekten insanın içini burkan bir durum bu. Yani bu kadar güzel bir ülkeken yeten, hiçbir şekilde gezegene zarar vermeyen bir yaşam biçimi olan insanlar ve daha sonrasında çok büyük bir savaş ve yıkım. ...ve geldikleri noktayı da filmde görüyorsunuz... ...gerçekten bu savaşın ardından... ...erkekler... E bir milyon Afgan erkek evet, sanırım evet. E, bu savaşta ölmüş. E, geriye bir sürü tabii ki kadın ve çocuk kalıyor ağırlıklı olarak. Ve kadınlar da toplumsal yapı nedeniyle çok fazla hani iş bulma veya çocuklarının geçim sağlayabilecek bir kapasiteye sahip değiller. Öyle bir toplumsal yapı da yok. Dolayısıyla aslında... E, evlerine de kapatılmışlar şimdi. Evet. Hani bir sürü becerileri Zaten vesaireleri oradan, gitmiş. Aynen. Bir Unutulmuş o, aynen. aynen. Bir de e, filmde şeyi de gösteriyordu, yeşil bayraklı yerler var, evet. ölen e, erkeklerin e, anısına dikilmiş bayraklar ve yaşayan nüfustan çok daha fazlalar. Evet, o bölgelerde yaşayan nüfustan fazla, her yerde yeşil bayrak görüyorsunuz. Örneğin, Kam Kamboçya örneğini veriyordu Rosemary sanırım, O orada da çalışmış savaş sonrası. Orada kadınların mesela hemen tekrar ekip biçmeye başladıklarını vesaire söylüyor. Yani o yıkımın ardından. Fakat burada öyle bir şey olmuyor işte. Acıklı olan o yani bir sürü küçük yaşta çocuk var. Kabil'de 60 bin tane sokaklarda işte dilenen bir şeyler satmaya çalışan çocuk olduğunu söylüyor. Ve hiçbir şey yapamayan kadınlar var. Böyle bir durum Aynen. var. Biz Sağlıklı de zaten nüfusun yarısı 16 yaşın altında. Evet. Çocuklar, bu çocukların çoğu yoksul. Hatta hemen hepsi bile yoksul denebilir. Zaten her dört çocuktan biri de 5 yaşına gelmeden ölü veriyor. Her 10 çocuktan biri de yetersiz besleniyor Zaten Rosemary hani çocukların böyle daha çok kollarından ölçüm yapıyor Evet üst bölümünden diz, e, dirseklerin üstünden hmm. bir ölçüm yapıyor yetersiz beslenme Evet e, kafalar e, büyük işte ne bileyim hani kollar böyle çırpı gibi vesaire Dolayısıyla onların e, beslenebileceği bir merkez falan da kurmaya evet. çalışıyor Bir yetimhane e, projesi var İşte Avustralya'dan bir sürü kaynaklar falan da bulup getiriyorlar hem kadınlar hem de çocuklar için bir merkezler kurmaya çalışıyorlar. Ee, fakat e, gittikleri bazı yerlerde mesela Penşir gibi yerler hı hı. hani Kabil falan neyse de e, böyle bayağı bir ulaşımı zor olan yerlerde ayrıca. Evet ulaşımı zor, kış koşulları hı hı. ağır. Evet. Açlık sınırına geliyormuş insanlar kışları Aynen. kışlar, Aynen. kışın özellikle. Bir tek e, şu güzel çabaları arasında hani bu insanlar şehre gidip daha fazla rezil olmadan hani hakikaten şehirde barınmaları çok zor çünkü çöp topluyorlar. E, çok o, sağlıksız ortamlarda oluyorlar bir de yeni bir hayat kurmak için hani oradan oraya gidiyorlar. Çünkü kurulacak bir şey de yok, yok yani. Yok yok. Sadece hani ertelemiş oluyor Yer değiştirerek evet. vesaire Dolayısıyla o insanların Olduğu yerde kalmaları için de Çaba evet, sarf onları ediyorlar Onları güçlendirmeye çalışıyorlar Kendi bulundukları bölgede yaşayabilecek Neler yapılabilir Yani sosyal permakültürü e, Rosemary e, Anlatıyor zaten %60'ı kapasite geliştirmektir diyor İnsanların bir şeyler yapabilmesi için o kapasiteyi orada geliştirmeleri gerekiyor Bu altyapı çalışmaları gerçekten Orada bir sabit toplum kuruluşu var. Bu mülteci olarak gitmiş olan ismini de söyleyeyim. Mahboba Ravi çok etkileyici bir kadın o da gerçekten ve abisiydi yanılmıyorsam Hacı Fazal Ahmet Sabit bu ikisi çocuklar ve kadınlar için her şeylerini koymuşlar ve inanılmaz bir çaba içerisinde işte, okul kurmaya çalışıyorlar. Hükümetten işte bu eskiden işkence yapılan vesaire korkunç bir binayı alıp çocuklar için orayı yeniden düzenleyip restore etmek istiyorlar vesaire. Gerçekten inanılmaz bir motivasyonları var. Çok ilham verici insanlar. Büyük bir yıkımın ardından neler olabileceğine dair bize evet. yine bu üçü çok etkileyici bir örnek teşkil ediyor ile beraber. Evet. O binayı aldıklarında da hükümetten çok mutlu oluyor. Evet. Çünkü çok geniş bir alan ve hani bir sürü evsiz barksız insana aslında kalacak yer temin etmiş oluyor ama bir taraftan da insan şeyi düşünüyor yani bu kadar kötü bir anısı var hala içinde işte ne bileyim o işkencelerin resmedildiği yerler var gerçi sonra badana yapıyorlar vesaire hani Rosemary karşı çıkıyor ama evet. yine de durduramıyor onu hafıza kalsın dolayısıyla bu aynı hataları tekrarlamayalım Tekrar. diye. Ama yine de hakikaten böyle bir dağ yamacı gibi bir şey... ...tepenin yamacında hakikaten kötü bir bina... ...ama o bile ne kadar nimet konumuna evet. gelebiliyor değil mi? Evet. Bütün kötü anısına rağmen. Evet. Permakültürün en önemli yöntemlerinden diyeyim... ...ben permakültür uzmanı değilim ama... ...bildiğim kadarıyla restorasyon. Yani gidip cennet gibi bir yerde işte... Şurada şunu yetiştirelim buraya şunu koyalım falan Hayır, oraya hiç dokunmayın diyor yani bozulmuş bir yere gidin orayı cennete çevirin yani sonuçta aslında permakültür için iyi bir permakültür sahası olur bütün Afganistan bütün yıkılmış savaştan mağdur olmuş bölgelerde insanların kendi gıdalarını yetiştirebiliyor olmaları, başkalarına yemek için, hayatta kalabilmek için bağımlı olmamalarını sağlayacak sistemler geliştirmek için aslında e, permakültürcülerin ilgi alanına giren bölgeler olmalı burası. Öyle düşünüyorum. de 30 yıldır aslında bu tür sahalarda çalışıyor bildiğim kadarıyla ya da 35 yıldır. E, Kamboçya örneğini ver, evet. veriyor kısaca filmde Kamboçya dışında da birçok yere gittiğine eminim. Bir de bu Afgan kadın hani Avustralya'da yaşayan hakikaten büyük bir ideali de var. Hatta ona diyor ya Rosemary ne kadar büyük düşünüyorsun diye Hani bu evet. binayı elde ettin hani hükümetle o kadar... Konuştun ettiğini sana vermelerini sağdın bu değil diyor zaten hayalim hani günün birinde hiçbir çocuğun evet. sokakta kalmaması ve herkese yatacak yani temel ihtiyaç işte barınağa sunmak diyor oradan başlamak işte ve bunu yaparken de hep kadının yüzünde çok büyük bir gülümseme var çok büyük bir hani minnet duygusu var hı hı. hakikaten hem Rosemary hem de o kadında çok acayip bir şey var mutluluk var Evet, ha. mutluluk demiyor Rosemary ona minnet, minnet diyor. Minnet. Evet. Yani evet. her gün bu deneyimleri yaşadığım, bunları öğrendiğim için minnet duyuyorum. Mutluluk olarak tarif edemiyorum diyor. Evet, burada tabii bana Mahbaba'nın bu tavrı ilk programımızdı sanırım. Sınırsız vizyon. Oradaki Dr. V'nin tavrına çok benziyor. O, o da Hindistan'dan körlüğü <gülüyor> <Aynen>. kaldırmak istiyorum <gülüyor> diyor ki milyonlarca insandan evet. bahsediyoruz. Yani Katarak nedeniyle kör olan çok fazla sayıda insan varken bunların hepsini ortadan kaldırmak ve körlüğün önüne geçmek gibi ideal olan bir insan. Burada bütün çocukların... Evinin olması gibi ideal olan bir insan ki hani <gülüyor> sıradan bir yerden bahsetmiyoruz gerçekten çocukların çok büyük bir e, yıkımın ardından sokaklarda Aynen. sahipsiz yaşadığı Hı -hı. bir ortamdan bahsediyoruz. Böyle bir hayal kurabilmek için insana herhalde deli gözüyle bakarlar öyle bir ortamda. Hı -hı. Bunu e, yüreğinde hisseden ve bunun için çalışan bir insan Mahbaba ve abisi Haji. Ee, bir müzik arası verelim istersen sonra yine devam edelim. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Pınar Öncel'le birlikte Bal gibi de Başka Bir Dünya Mümkün'ün 8.sini yapıyoruz. Dünyanın ucundaki bahçeyi konuşuyoruz. Burası da Afganistan. Tabii 1975'lerde bahçeymiş. Ondan sonra 79 Rus işgalinden sonra gittikçe kötülemeye başlıyor. Bir de sadece hani savaş durumu da değil böyle ülkenin dışına çıkan tabii mülteciler var onlar geri, geri dönmeye başlıyorlar şimdi. şimdi tabii Suriye ile de çok benzerlik gösterdiği için ve yarın bir gün hani bizim de başımıza gelebilir çok hani böyle uzak bir ihtimal gibi de durmuyor zaman zaman kim bilir. Bizim kontrolümüzde olmayan çok şey var hani bir sürü politika yürütebiliriz bu konuda falan ama hakikaten Güneydoğu'ya yaptığım ziyaretlerde günden güne daha da kötülemiş bir vaziyette görüyorum durumu. Mesela Gaziantep tam bir kaos durumunda işte şey söylentileri var hani iki kilo patatese kadını satıyor hmm. ki bunlar hani doğrudur yani bu kadar da şey çıkmaz herhalde. Yani boş boşuna haber vesaire. E veya her gördüğüm kaptana şeyi soruyorum ben. Böyle Yunanistan'a açılan hı. kaptana. Diyorum ki yani Nişantaşı'nda veya Bağdat Caddesi'nde bir sürü şey görüyorum. Dilenci, Suriyeli. Hı hı. Ama ertesi gün bunlar yoklar. E şimdi hani bunları birileri topluyor. Bir götürülecek bir yer yok ama. Acaba diyorum ki hani. Yani kötü şeyler aklıma geliyor. Bunları böyle filikalara falan bindirip götürüp batırıyorlar mı bir yerlerde? Henüz öyle bir şeyin hani hani böyle, böyle sistematize bir şeyin haberi vesaire çıkmadı ama korkmuyor ve endişelenmiyor da değilim açıkçası. Çünkü ne oluyor bu kadar insana? Evet. Yani bunların bilgileri yok ki, paylaşılmıyor ki. Tabi. Ee, ve çok Başı zor boş. durumdalar hakikaten. Evet. Çok çok zor durumdalar. Ee, hani e, hakikaten hani Antakya nispeten daha iyi durumda. Çünkü orada zanaatkar olan Suriyeliler gitmiş. Daha kendilerine yer buluyorlar. Bir de dil avantajı var. Hani Arapça konuşulan Hı -hı. bir yer orası. Ama diğer yerler öyle değil. Hı -hı. Ee, buralarda da çok fazla. Hani çok 3 kuruşa, 10 liraya vesaire günlük çalışan insanlar evet. var. Ee, hakikaten hayat e, çok zor ya. <gülüyor> Evet yani bu yani gerçekten biz bu coğrafyada sürekli burun burunayız ve bu trajedilerle bir ülkede bitiyor öbüründe başlıyor hani bitiyor diyoruz da bir şeyin bittiği yok hani o belki sıcak savaş bitiyor ama onun sonrasında kaos devam ediyor insanlar yani kendi yiyeceklerini yetiştirebilecekleri normal yani sıradan bir yaşam süremiyorlar bu ülkelerde. Süremiyorlar ee, o Afganistan örneğinde de var evet, ya evet Mesela. yani yani diyorsunuz ki 79 yılında yani ben bu hakikaten bu savaşın tarihini bilmiyorum hangi yılda başladığını hangi yılda bitti hangi süreçlerden hmm. geçtiler işte Amerikalılar ne zaman gitti filan sonra bir Taliban olayı var orada mücahitlerle Taliban da birbiriyle sürekli sanırım şey yapmış yani şu anda Afganistan ne durumda hiçbir hiçbir fikri Yok. Fakat bu filmin çekim tarihleri 2010'da bitmiş, 2009'da sanırım montaj vesaire tamamlanmış. İşte 2007, 2008 bilmiyorum. Yani aradan baya bir zaman geçmiş ve o yıllarda yapılan çekimlerde gerçekten yıkılmış her yer yıkıntı içerisinde bir ülke görüyoruz. Yıkılmış her yer yıkılmış. Dağ taş, yıkık, çöp içinde, yıkık ve çöp içerisinde ve sokaklarda çocuklar açlık içerisinde yani son derece yani arada 10 yıl geçmiş 20 yıl geçmiş bir şey fark etmiyor hiç kolay değil bunların ardından toparlanması evet. tabii ki ülkelerin yani bunların izleri kim bilir daha kaç yıl sürecek. Mülteciler döndükçe dediğin gibi yani bir orada yeniden yaratacakları bir hayat var gibi görünmüyor pek şu aşamada. Yani neler yapılabilir gerçekten hani çok umutsuz görünüyor ama işte evet. birkaç kişinin biz yolculuğuna tanık ediyoruz çok kısa bir bölümün üstelik Tanıklık ediyoruz. Eminim Bundan başka birçok sivil toplum kurulu, kurumu ve çalışmalar yürüten insanlar vardır. Neler yapıyorlar, neleri yapamıyorlar hiçbir fikrim yok. Fakat burada gerçekten bir şeyler için çabalayan ve bazı sonuçlar elde edebilen insanlar evet. olduğunu görüyoruz. Evet. Pes etmemek, <gülüyor> ne olursa olsun pes etmemek ve bir çözüm olduğunu aklınıza tutmak gerekiyor sanırım. Bu bir dönem hatırlıyorum Hillary Clinton oraya gidiyordu işte kadın hakları ile ilgili falan filan sonra oradaki kadınlar ona cevap vermişti sen dön kendine bak falan diye Bill Clinton yaşadığı şeyler üzerine tabii bu popüler hani kültür magazine giriyor ama bir reddedişleri vardı yani her şeyde herhalde kabul etmeme durumu var veya bazıları hani uyanıklık edebiliyorlar. Ee, film mi? izlerken hakikaten Suriye ile çok benzerlikler kurdu beynim Mesela anlatılanlar ben Suriye'ye gitmedim ama Antakyalılardan çok dinledim Hakikaten cennet gibi bir yer Yani o meyveleri sebzeleri zaten hı hı. hani GDO ya da izin vermemiş bir devletti ee, her şey çok doğal ee, işte yapılan her şey e, evinden tut işte sabunla ne bileyim e, bir mobilyasına kadar her şey el işçiliği zanaatkarlar var şahane ama ondan sonra hani bunların hepsi yok veriyor. bir kültür evet. e, yok oluyor. Burada da e, Afganistan'da gördüğümüz sadece çöp yığınları hatta o e, sağlık e, merkezi gibi yerlerde kuruyorlar bir iki yerde ve gelenlerin yüzde sekseninde kadınlar Hı -hı. muayene olmaya e, ve şaşırıyorlar. Çünkü solunum yolları ile ilgili bir e, şey çıkıyor. E, problem çıkıyor. Daha yoğun kadın. bir şekilde o çıkıyor. Evet Evet ve anlıyorlar ki kadınlar işte yemek pişirirken tezek, tezeyi geçtim plastiği Plastik kullandıkları için vesaire. bol bol bunlardan e, çıkı veriyor evet, Ay, evet. E, sağlık tarımlarında çok acayip bir şeylerle karşılaşıyorlar gerçekten yani böyle bulaşıcı hastalıklarla karşılaşacaklarını düşünürken işte Bambaşka şeyler çıkıyor karşılarına. Dolayısıyla bir bronşit hatta daha farklı bir bronşit bir de akciğer kanseri riskini de taşıyor evet. bu insanlar. Tabi savaş sırasında ne hani o kullanılan kimyasallar vesaire Hı -hı. onları da bilmiyoruz. Hani insan eline geçen her tür malzemeyi değerlendirmeye çalışıyor. Artık hani var yok veya bu iyi bu kötü demeden. Bir taraftan tabii hani karşımıza çıkmıyor ama orman yangınlarında veya birkaç filmde hani savaşın hayvanları olan etkisini hı hı. de görüyoruz. Hani onlar da kaçacak yer bulamıyor ve... Aslında her şeyi tahrip ediyor. Bütün ediyoruz. ekosistem tabii ki ekosistem tahrip olunca zaten insanda tabii ki hiçbir şeysiz ortada kalı veriyor. Şimdi bu film permakültürün e, permakültürde bir e, önemli bir e, dönem vardır. İlk başta bir tasarıma başlamadan önce bir bölgeyle ilgili çalışmaya başlamadan önce orayı gözlemlersiniz uzunca bir süre en azından mesela bir sene denir ki bütün... Mevsimlerde neler olup bittiğini anlamak için buradaki yolculuk da aslında birazcık o gözlem yolculuğu var. Birazcık elimizde neler var hani üstüne inşa edebileceğimiz. O bakışı görüyoruz ve e, bir takım araçlar Rosemary'nin özellikle deneyiminden e, dolayı bildiği bir takım e, bilgisinden ve deneyimlerinden dolayı aktarabileceği bir takım şeyler var işte bir sivil toplum örgütünün nasıl e, yürütüleceğini der şeffaflık vesaire etik koddu şuydu buydu bütün bunları gündeme getirdiğini ve Haji ile beraber bunları konuştuğunu görüyoruz. Yani burada böyle bir aslında film bu çok güçlü bir film inanılmaz bir konusu var fakat şaşalı bir yapım değil. Çok derinden ve sessiz bir şekilde insanı etkiliyor. Bütün bu süreci onlarla beraber geçtiğimiz programdaki affettikçe ile beraber bu ikisi gerçekten aslında sosyal açıdan Sürdürülebilir TV'de yayında olan en etkileyici filmlerden. Evet izlemenizi tavsiye ediyoruz Ve e, bir sonraki e, programda buluşmak üzere Hoşçakalın diyoruz Çok teşekkürler Pınar geldiğin için Ben de hem Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali Hem de Sürdürülebilir Yaşam TV ekibi adına Çok çok teşekkür ediyorum Bu program e, bu seriye devam ettiğimiz için e, Bu filmleri gündeme getirmemize olanak tanıdığın için Daha da devam edeceğiz Buyurun, e, evet. Kumandada da Ömer'e teşekkür ediyorum Hoşçakalın